Ondan bu sonra akıl nefs akıl fikir hayal vehim musavire hafıza bu yedi şeyde bu yedi şeyde bizim izafi benliğimizin varlığını ortaya koyuyor. Bunlar bedensel bir şey değil. Nefs dediğimiz zaman gerçek varlığımız, bedenin bedeni meydana getiren varlık. Nefs. Akıl. İşte buradaki akıl aslında aklı külle ait olan akıldır. Ama biz bunu beşeriyet çerçevesi içerisine soktuğumuzda ve oradan kullanma sahasına çıkardığımızda, Beşeriyet Aklı ismini alıyor. İşte onun meydana getirdiği fikir, düşünce yani, aklın meydana getirdiği fikir, düşünce. Onun meydana getirdiği vehim, vehmin meydana getirdiği hayal, Hayalin meydana getirdiği misafire, tasavvur yani şekillendirme ve bütün bunları tutan, mahallinde yerleştiren hafıza, muhafaza eden hafıza. Şimdi, beşeriyet hükmüne girmiş olan akıl, vehmin hükmü altındadır. Vehmin de hayalin hükmü altında olan aklın aldığı isim aklı cüzdür. Hiç peşeriyetinden kurtulmamış, peşeriyetindeyken. Evet. Kendini bir beşer kabul eder, kendini beden kabul eder. Var, İstersen Aynen. ruh Aynen. beden olarak kabul etsin, ister ceset suret beden olarak kabul etsin. Aynen. Kendini her ne türlü Aynen. bir beden olarak kabul ettiğinde, o aklı cüz hükmünü alır. Yani kendini, kendi parçalar, kendi ayrı görür. Aslında genelde o ayrı diye bir şey değil yani, Aynen. genel için ayrılık diye bir şey söz konusu değil kendi varlığında, kendi hayalinde kendini ayrı varlık olarak görür. İşte bunun aldığı isimde vehmin hükmü altında olan akıl, aklı cüz olur. Ta ki bir kamil mürsüde rastlar, onun izinde yürür veya yap dediklerini, onun tavsiyelerini yapar. Neticede ilk yapması gerekli iş, vehmin hükmü altında olan aklı cüz terk etmesi lazım. Aklı cüzünü terk ettiğinde, o aklıyla ilgili her şeyi de zaten terk etmiş oluyor. İyilik yaparım, iyilik yaparım, aklıyla yapmıyor mu o iyiliği? Iyi. Aklını terk ettiğinde, niye iyilik yapıyor? Şu iyilikleri yapayım da ahirette şunu kazanayım. Şu iyiliği yapayım da cennete gideyim, şunu yapayım da işte böylece neticesini alayım diye, daha fazla şunu beklediği için orada onu yapıyor. Yani yapılan şey menfaate dayanıyor neticede. Menfaate Beşeri benliğine <gülüyor> menfaat sağlama yönünden yapıyor o iyilikleri. O iyilik yerinde kal. <gülüyor> yatırım yapıyor. Yatırım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ahiretini garantiye almak için <gülüyor> bugünden yatırım yapıyor. <gülüyor> Batırım Ama ne çare ki bunu bilmeyenler için başka da geçerli yol yok. Yani bu gerçek hali yani, bilmeyenler için şey, başka yiyecek, tutunacak yiyecek, dal da yok bir on veririm demiyor mu bir bin bir yüz ben veririm demiyor mu tamam verecektir o da yani, yerli yani, yerincedir ama bizim işimiz artık onlarla değil yani bir şey yapmak suretiyle bir şey kazanmak değil kendimize bir e, menfaat temin etmek değil işimiz işimiz kendimizi bilmek ya ya, Haklığımızı haklılığımızı bilmek bana seni gerek. Seni, seni yer... gerek dediği, aslımızı bilmek. Bunların hepsi beşeriyetle ilgili olan hallerdir. Ve bu ceset ortadan kalktıktan sonra biter. Ama kişinin pişmanlığı orada başlar. Bunlarla hayatını sürdürdü. Cennete de gitti. Ya. Tamam gitti cennete ama baktı ki yukarılarda daha neler var neler var. Neleri kaybettiğini o zaman anlar. Ama bunun kazanç yeri orasıydı derler, bir daha dönemezsin derler. Ki isteyeceğiz oraya gittiğimiz zaman, Ya Rabbi tekrar döndür oraya da, döndür de, yapamadıklarımızı yapalım. Yok, o bir seferde o oradaydı derler, deneyecektir. İşte, beşeriyet hükmünün altına girmiş olan akla, akla cüz. Aklı cüz. Eğer bu aklı geliştirmiş ise, beşeriyetinin üstüne çıkmış ise, ...vehin ve hayalin üstüne çıkmış ise... bunların hükmünden kendini kurtarmış ise... ...işte o akla, aklı külle ermiş, buluğa ermiş derler. O beden, mahallinde artık Manibi yaşayan, reşitli reşitliğe, reşitliğe, reşitliğe, reşitliğe geçiyor, daha mürşit, daha olmaya, mürşit olmuyor. Onun, yani o idrak geliyor kendisine, yani teklik idraki buluğa geliyor, kendini geliyor anlama ya. idraki Maliye, geliyor daha Evet, Bunun aşamaları, aşamaları. Anladım, anladım, anladım, anladım. İlk, ilk başamaları. Evet. Rüşt, İdn-i derler hani bir evet, şey vardır evet. ya, kamil bir yazar vardır, resim. İşte bir hayli ileri gitmiş bu hallerde de o ismi alıyor yani. Kemal ismini alıyor, kamillik ismini alıyor. İşte kişi ne yaşında olursa olsun, kaç yaşında olursa olsun, aklı külle, Eremezse eğer çocuk, çocuk olarak gider dünyada. Er olarak gidemez. Hani anlatırlarla hikayeler vardır. Seyah'ın biri e, bir kabristandan geçiyormuş. Bakmış ki 5 yaşında, 3 yaşında, 8 yaşında koca koca kabirler. En fazla bakıyorlar 12 yaşında rahmetlik oldu. Gitti diyorlar. Soruyor e, köy halkına. Ya sizde hiç yaşlı ölen yok mu, hep çocuk mu ölüyorlar dedikleri ama efendim diyorlar bunlar onların gerçek yani beden yaşları değil gerçek yaşlarıdır. İşte kimisi yedinci dereceye geldi öldü yaşı o kadardır. Kimisi onuncu dereceye geldi yaşı o kadardır. Kimisi 12 dereceye geldi yaşı o kadardır. Ancak öyle bu leğer diyorlar. Ha, o da anlıyor ne olduğunu. Demek ki suretteki yaşlar bir şey ifade etmiyor. Ya, gerçek olan Yaş, yaş diye de bir şey yok. Buluğa ermek var sadece. Çünkü sonsuz bir zaman içerisinde belirli bir sürenin <gülüyor> ifadesi olmaz, yaşaması olmaz. Bunu idrak edinceye kadar geçen süreye de buluğa erme süresi deniyor, yaş deniyor. İşte ee, gerçekten aklımız geniş bir düşünce sahası kapsamı ile çalışıyorsa. Yaptığımız zikirlerin, ibadetlerin neticesinde belirli beynimizde açılımlar oluyor ise, bu açılıyor, çalışıyor. çalışıyor ise, işte bu aklı külle irtibat sağlamak demek. Evet. Aslında aklı külden fukukluk diye bir şey yok. Kişi e, evet. cüz'i aklıyla dahi hareket ettiğinde yine aklı külle birlikte evet. Evet. Ama kendi bilmiyor bu işi. Kendi bilmiyor. Kendi, bilmiyor. kendi bilmediği için ayrı kopuk sanmışlığı kendini cüzi olarak hareketlerini yürütmüş oluyor. Aslında yine kopuk değil. Kopması mümkündür. Çünkü ki başka yer yok, gidecek. Başka hal yok. Taksim olacak bir hal yok. Ama bunu idrak etme var işte. İdrak edip de o yaşantıya girdiği zaman dolayısıyla aklı kül haline gelmiş orada yaşıyor. Demek olur. Ancak bunu yaşayamasa bile hiç olmazsa bunun böyle olması gerekliliğine kesin olarak inanması ve de bu yolda hayatını sürdürmesi lazım. İşte velayet mertebesi de budur. Yani bütün bunların kemale ermesi, bütün bunları tatlik edecek duruma da gelmesidir. Şimdi insan bir şey bilebilir ama tatlikata koyamaz. değil. Delili erenler buluğa ererler. Delili olmayanlar temizlenemezler. Bir delil dediği yani kendi aklının üstünde ekstra bir akla müracaat ettikten sonra, ona teslim olduktan sonra ve onun tavrıyla tavırlandıktan, ahlakıyla ahlaklandıktan sonra ancak buluğa ererler. Yani kendini tanıma hali meydana gelmiş olur. Eğer böyle bir delili yoksa onların da temizlenmeleri mümkün değildir. Temizlenmeden bir zaman başımızı sabunla yıkama, bir herhangi bir deterjanla yıkama şekliyle değil tabii temizlenme. Bedensel temizlenme, ruhsal temizlenme ve akıl boyutundaki temizlenme. Esas temizlenmenin zorluğu buradaki temizlenme. <gülüyor> Yoksa diğer temizlikleri yapmak kolay. Bunun da. <gülüyor> Akıl boyutunda temizliğin yapılması da en azından orada çöreklenmiş, oturmuş, kalınlaşmış, kesafetleşmiş bütün varlığı oradan bombardımanı söküp atmak olur. İşte kişi çalışması suretiyle içeriden bombardıman yapar. Yani höcreleri açar. Nasıl yol yapacaklar? Ne yapıyorlar? En kestirme yolu. Gömüyorlar şey çubuklarını e, patlayıcı çubukları gömüyorlar, gidiyorlar 500 metre ileriye bir kordonla basıyor düğmeyen, bom koskoca daha yerle bir olur bir Onu kazma ile baltayla yapmıyor kalsaydı uğraşsa, olacak iş mi? Nuriye, birkaç tane ölü bir arkasına dizilse etmez. İşte <gülüyor> içerden işçiler onu kazıyorlar, yerine koyuyorlar. Ama dışarıdan da mühendis. <gülüyor> şuraya, şuraya, şuraya, şuraya yapacaksın diye en zayıf noktaları bularak onlara buraya yapacaksınız diyor. Yani. O işçi kendi kendine gidip onu koysa yerini o kadar tesirli olmaz. Bozar belki de. Bozar, daha fena olur. Yan yana koyar, tesir sahası az olur, tam randıman alamaz, iş uzar gider. Ama bilinçli olarak yapılan küçük bir hareket, bilinçsiz olarak yapılan çok çok fazla hareketin Temininden daha çok hasıla temin eder. O gerekli olmuyor işte. Eğer bu olmazsa temizlenme olmuyor. Salik, aklı küle vası olunca bulağa ermiş ve yetişmiş olur. Bu hale, hakikati Muhammediye derler. Buraya gelen Salik, aslında artık burada Salik'ten de söz edilmez. Ama belirtmek için tamam. yani o hali anlatmak için aşağıdan beri salik ismi kullanıldığı evet. için orada da salik ismi evet. geçer. Evet. Başka türlü onu belirtemez çünkü. Evet. <gülüyor> Ama gerçekten artık orada salik yani süluk eden yola giden yol yolcu diye bir şey kalmamıştır. Ya diye vardı. İşte yolun neticesinde vardığı nokta, vardığı noktanın aldığı isim Hakikat-ı Muhammediye ismi oluyor. Bunun e, her salik için aslında değişik halleri ve şekilleri olur. Her ne kadar seyir, tek seyir gibi gözüküyor ise de küllü yevmint vevrişen, hani her an o değişik bir mahaldedir. Genelde oluşum böyle olmakla birlikte her mahallin kendine has özellikleriyle birlikte benzer şekillerle bir başka hallerle olur. Çünkü iki şeyin, bir şeyin iki defa olması mümkün değil. Bir kişideki, bir kişideki tecellinin diğer bir kişide olması söz konusu değil. Mümkün değil çünkü. Ama geneldeki, geneldeki yaşantı hal böyle olur. İşte bu genel hale kendinin yokluğunu, hakkın varlığını idrak ettiğinde, işte bu halin yaşantısını hakikati Muhammediye'ye ermek deniyor. Bu da aklı kül oluyor. Aklı küllün, aklı küllü meydana getiren akıl da aklı evvel ismini alıyor. Onu diyor işte. Hadis-i şerifte Evvelüma Allah aklî. Yani Allah önce aklımı halketti. etti. Buyrulur ki işte bu haldir. Salik bu makama, bu makamda renksiz olur ve vahdeti bulur. İşte vahdet dedikleri İslam'ın getirmiş olduğu bu son aşama, son hakikat vahdettir. Vahdet nedir dendiği zaman tevhidden sonra oluşan gerçek hakikattır. Tevhitten sonra eğer bir insan tevhitte kalırsa dağıtan vahdet ehli olmuş değildir. Vahdet ehli olmaktır esas aranan, istenen şey vahdet vahidiyet hakikatinden meydana gelir. Vahidiyeti idrak ettiğinde vahdet ehli olmuş olur vahdet meydana gelmiş olur. O da Hakikat-ı Muhammedi'nin en geniş şımurlu şekli. İlk çıktığında Hakikat-ı Muhammedi'ye erişme ve onun neticesinde de onu geniş olarak idrak etme hali olur. Adiyette bunlardan söz yok artık. Orada tam bir yokluğu. Yaşanılacak en son hal vahdet halidir. Oluşan en son hal. Vahdet halidir. Şimdi Museviler Teşbih hükmünü getirdiler. Yani Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu kaide tenzih getirdi de teşbih te yaşıyorlar. İsa Aleyhisselam tenzihi getirdi. Şimdi onların yaşantıları ters. Getir, yani peygamberlerinin getirdiği kaide başka ha, onlar tam onun dışında ters, yani, tersi yaşıyorlar. Musa Aleyhisselam gerçekte tenzihi getirdi. Hı. Ama bugün Museviler teşbih yaşıyorlar. Yani peygamberlerinin getirdikleri kaile yerine hiç ilgileri yok. İsa Aleyhisselam ise teşbihi getirdi. Fakat onlar gökte üçlü Allah diye tenzih hükmündeki ibadetlerine devam ediyorlar. Hazreti Peygamber'in getirdiği ise tevhiddir. Yani. İlk idrakta, tamam. beşeri anlayışta tevhiddir. Yani tenzihin ve teşbihin birleşmesi. Yani tenzih ve teşbih diye ayrı bir şey yoktur. Bunların ikisi birdir. Hükmünü getirdi. Bu hüküm tevhiddir, vahdet değildir. Tevhidle vahdet arasında ne fark var? Evet. evet. Şimdi teşbih ve tenzih iki ayrı varlık yani iki ayrı idrak oluşum iki ayrı idrakin oluşumun neticesinde birleşir ve birleşimde tevhid tevhidin ortaya çıkması ama bunu kişi kişiliği ile idrak etmesidir yani ben varım tenzih var teşbih var ve de ben bunu tevhid ettim bu ile teşbihi birleştirdim tevhid ettim şey ama Birleştiren var, bunu idrak eden var. Yaşantısı. Tevhid var ama gene senle ben var. Yani dışarıdaki birlik kurulmuş oluyor. Yani yukarıdakiyle ile aşağıdakini birleştirdi, dışarıdakini birledi. Birleştiren var mı ortalarda? Ben şöyle. <gülüyor> Yok bizle ama daha biraz daha şey. Evet. Tamam. Şimdi, şimdi birinci kuralde yine daha başa gelelim. <gülüyor> bilim yoluyla, bilim yoluyla işte bu bilgiyle teevrili te yaptı diyor yani, evet. <gülüyor> Zahi, hamledi, bir ama yine İkisini var birleştirmek için bakın. Sensin. Peygamberim biri geldi, putlara, yerdekilerine tapınıyorlardı. Dediler ki, dedi ki, sizin tapındığınız yerlerde değil, göklerdedir dedi. Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam. O zaman gökyüzüne dikti millet başını. Bu, bu tezih oluyor. Bu tezih, tezih oluyor. Yani yerden kurtardı evet. Tanrı, yerden kurtardı. Gökyüzüne dikti. Ha, ne yapıyor onlar da gökyüzünde bir şey göremediler. Hayallerinde var ettikleri Allah'a tapmaya başladılar. Bugün bizim yaptığımız değil. Benzetme oldu. Yani. Benzetme oldu. <gülüyor> Ondan sonra birisi geldi. Ya insanlar aklınızı başınıza toplayın. O varlık gökyüzünde değil sizinle birlikte yaşamakta dedi. <gülüyor> Buradadır dedi. Teşbih yani benzetme yolu. ''Baktığın her varlık Hakk'ın özelliklerinden bir özelliktir.'' dedi. Ama o da buraya has bunu söyledi. Yukarıdakini kaldırdı. Yani ayrı bir görüş oldu. Şimdi birinci, birinci, ''Göklerdedir.'' dedi. İkinci, ''Yerlerdedir.'' dedi. Üçüncü geldi ki, ''Tamam.'' dedi. ''Hem yerdedir, hem gökledir ''İşte o, yerdeki ile gökteki birdir dedi. <gülüyor> ama ama bunu diyen var. <gülüyor> Alem hani tek varlık diye. <gülüyor> ama vahdet olmuyor. olmuyor. Yani İslam'ın getirdiği doruk noktası daha oluşmuyor. Zahirdeki yaşandı böyledir. Bu ilim yoldu bilinir. Alemde hakkın varlığından başka varlık yok. La faile illallah, la mensufe illallah, la mavude illallah, diyoruz ya bunları hem söylüyoruz hem de bir kendimiz de varız diyoruz. Bunu bir söyleyen var diyoruz. Ya, daha daha işte yok. Alamde başka varlık yoksa peki bunlar ne oluyor? Ha, i̇şte kendi varlığının yok olduğunu idrak ettiğinde artık tenzih, teşbih, tevhid, wah tevhid diye bir şeyi de göremez olduğunda. Bunları, bunlarla ilgisi dahi kalmadığında o zaman vahdet oluşuyor. Ki bu işte tam kendini bilmedir. İşte gerçek velayet burasıdır. Yani, yani, Vahid hat orada da bu, de, bu gitmiyor. Bunların içinde yine onlar da. Onlar vahdetin oluşumundan sonra işte ee, vahdet, vahdet dedi vahidiyet yaşantısının idrakidir vahid ahad, samet Allah gibi seyir ise, evet. bunun oluşumundan sonra seyir mahallidir. Yani kişi buraya erişebilirse eğer, eriştiğinde zaten onun kişiliği kalmaz, kendini o yönlerden seyreder. Kişilik zaten bitti de, aşağılarda kaldı. Yani hak ne dilersin onu yapar. Hak kendini seyreder. İster samadiyetinden seyreder, ister rububiyetinden seyreder, ister rahmaniyetinden seyreder, diler hepsinden birden seyreder, diler hiçbirinden seyretmez, ona neden benim için denmez. Ama bu vahdetin oluşumundan sonra, yani gerçek kendini bilişinden sonra olacak işlerdir. İşte buraya gelmenin de yolu, evvela nefsi benliğini terk, yani onun yokluğunu gerçekten idrak edip ve yaşamak. Ölmeden evvel ölünün sükmü var burada. İkincide, <gülüyor> izafi benliğini terk, onun da ismine müddi marifet diyorlar. Yani marifetin menşei çıkış yeri. Diğeri ise, ilahi benliğinin ortaya çıkması ise, ise muti kablente muti yani ölmeden evvel ölümü sırrı meydana çıktığında işte bu vahdet tevhid ve neticesinde vahdet oluşuyor ki işte salik bulaa ermesi, hakikat Muhammediye ermesi dediği halin yaşantısı bunlar oluyor. Çünkü renksiz rengi bağladı. Musa Musa ile cenge dalgı daldı. Çünkü renksiz istikrarla dağılır. Musa ve Firavun adalet dağıtır. Bu beytin üstünde çok durmak lazım. Ama daha fazla durmayalım. Çünkü bir hayli akıl karıştırıcı haller var bunun içerisinde. Böylece geçelim. Bu makamda salikin aklı, aklı kül. Yani akıl boyutu idraki, artık beşeriyet idrakinden, aklından çıkmıştır. Aklı kül olmuştur. Nefsi, nefsi kül olmuştur. Yani nefsin diye, nefsin diye belirttiği cesedi, yani nefsine verdiği, cesedine verdiği nefis ismi, o zaman nefsi kül olmuştur. Yani bu bedenlikten çıkmıştır ve geniş anlamda yayılmıştır bütün alemdeki, alemin varlığı olan nefs-i kül, madde aleminin ismi nefs-i Bütün bu aleme yayılmıştır, yaygınlaşmıştır, yani genişlemiştir. İdrakinde oluyor bu tabi. Ama gerçek kimliği de o zaten. İdrakinde oluyor derken, başka başka bir şey yok. Kendini anladığında zaten o huviyette bürünmüş oluyor. Ruhu da ruhu mukaddes olur. Ruhu mukaddes. Ruhu cüz'i ruhu izahi değil, ruhu izahi meydana getiren, ruhu mukaddes, ruhu kudsi değil. Ve eyyet naho bi ruhu kudüs dediği bu işte. Ruhu kudsiye armenin, en az bize iyi makamı. Biz insanı ve eyyet naho bi ruhu kudüs, ruhu kudsi ile destekledik teyit ettik, güçlendirdik diyor. Yani daha evvelki aşamaları yapmıştı o vaktiyle. Fakat onun gerçek yeri olan ruh, ruh halinin idraki o da ruh kutsi ile yani bu bilgiyle onu destekledik manasını çıkıyor. İşte Hz. Peygamber'in gelmesiyle bütün bunların üstünde kendi gerçek kişiliğini bedensel, ruhsal, izafiyet yapılardan kurtararak gerçek varlığını, gerçek kimliğini gerçek özelliğini yaşamayı öğretmesi içindir. Ki bu da son noktadır zaten. Bunun üstünde olacak bir şey yok artık. Ve bizlere ne kadar mutludur ki o peygamberin ümmetiyiz. Bunu idrak edecek, anlayacak hiçbirimizde daha henüz, yani hepimiz dahil, bütün İslam ümmeti olarak daim ama umumi yani. manada istisnalar var tabi evet. mümkün değil bu makama cemul badel fark yani farktan sonra cem yani farklar görmenin tek görmeye dönüşmesi denir dönüşmesi ve yaşanması denir şimdi daha evvelce hani ayrı ayrı varlıklar var hükmüyle yaşantısını sürdürüyor diye, buraya geldiği zaman artık ayrı ayrı varlıklar, gözünden silindi. Bütün gördüğü varlık tek varlıktır. İşte burası cem makamıdır. Farktan sonra cem makamıdır. Buraya gelmeden herhangi bir işin oluşması da mümkün değil zaten. Oluştuğu gibi zannedilen şey ancak ilimde, bilgide ve akıl yolunda yani e, cüz'i aklın yolunda olan bir oluşum olmuş olur. Hani laf laf. üzere, ilim yolu, evet. i̇şte, bilgi yolu, ilim yolu da denmez evet. de bilgi yolu. Evet. Eğer gerçek ilim yolu olmuş olsa o ilmel yakindir. O yakindir ondan sonraki yakine ulaştırır. Bilim bilmel yakindir. Bilmel yakindir. Bilmel yakindir. Bilmel yakindir. Burası Hakka meczup olanların makamıdır. İşte bu hale geldiği zaman kişi Hakk'ın cezbesindedir, Hakk'ın cazibesindedir ve Hak orada dilediğini ortaya getiriyordu. Çünkü artık orada kişilik, suluk eden, saliklik, yol, yolcu diye bir şey kalmamıştır. Orada mutlak olarak Hakk'ın varlığı ve zati yönden zuhuru vardır. Şimdi burasını iyi ayıralım. Çok güzel. Hakkın evet. varlığı, şurada var, burada var, evet, orada var, var, var, hak, yok, burada yok değil. Hakkın varlığı var. zaten her yerde var. Tamam. Tamam. akıl varlığından başka bir varlık yok. Ancak bazı mahalde efal yönünden zuhur eder. Bazı yönünde şimdi bazı yönde bazı durumlarda efal yönünden ...zuhura gelir veya getirir, getirmek istediği olguyu. Bazı yönde esma yönünden zuhura getirir, bazı yönde sıfat yönünden zuhura getirir. Ender olarak da zat yönünden bizzatî kendi zuhura gelir. Beşer ismi altında da, insan ismi altında da, de, ne dersen de... ...fakat onun ismi, o söylediklerin hiçbiri değildir. Aslında orada zuhur eden bizzat, zatî olarak kendisidir. İşte alemdeki seyrini bu aleme gelmiştir. Alemdeki seyrini seyran etmek için senin gözünden görmek için tutan eli, gören gözü olurum, duyan kulağı olurum dediğinde gerçek olarak o mahalde hak zatı ile e, seyran etmektedir. Zatı ile meydana gelmektedir. Zatı ile seyrini yapmaktadır. Ama bu varlığı tanımanın yani imkanı de. yoktur da, kendisi tanıtmayınca, yani, kadar. O kadar. benim Özel bir süfle evet. falan olabiliyor mu? Yani bunu bir şey olarak söylüyor. Onlarda e, işaretlerinden bir iki işaret vardır. O da şöyle kitaplar yazar ya, harbi evlullahın yanına gittiğin zaman ilk senden aldığı şey, rahatlık hissedersin. Yani dünya yükü üstünden gider, rahatlık hissedersin. Evet. Boşalma, rahatlık hissedersin. Bir başka yönde onların yanına vardığın zaman mutlak Allah'ı hatırlarsın. Konuşsan da, konuşmasan da otursan da, kalksan da Allah'ın varlığını hatırlarsın. Böylece evet, şeyler söylemişler, vardır demişler. İşte hakkın, zatî zuhurunun Meydana geldiği mahallen aldığı isim mezup oluyor. Yani cezvelenmiş, cezveye çekilmiş, tezbe tezbeye tutulur. Şimdi mezup iki yönlü, mezup kelimesinin ifadesi iki yönlü. Bir ağılanın dilinde dolaşan, baştan sağma başı buyurup mezup derbeder halinde bir kişi anlatılır. Aslında buradaki mezup o değil. Bunun tam tersi tam zıttı. Bakarsınız mezup hükmünde yaşayan bir kişinin mezulpuluk ifadesiyle hiç ilgisi yoktur. Mezuplar ne zaman delişmen, deli haller gösteren falan şekliyle anlaşılır avar ifadeler. Tabii ki onun bu hallerle hiç ilgisi yoktur. Cezebeti Cezebatul Rahman min amelit İşte o cezbe içeride olan, içeride var olan bir cezbedir. O hakkın cezbesinin yani hakkın yaşantısının dışına çıkmaz. Her türlü yaşantı içerisinde görünür, gözükür, her türlü yaşantıyla birlikte olur. Ve bunların hiçbirini inkar etmez. Her türlü yaşantıyla birlikte olur. İşte burası, hayret makamı. Öyle bir hayret makamı ki, çok kendinin genişliğini idrak ettiğinde ki, nasıl hayrette kalmasın, kendi varlığının neye ait olduğunu idrak ettiğinde, kendinin ne olduğunu idrak ettiğinde, nasıl bir padişahın padişahı olduğunu idrak ettiğinde, nasıl bir mülkün sahibi olduğunu idrak ettiğinde, daha evvelce niye bunları anlamamışım, niye böyle ufak tefek çerez şeylerle vaktimi şeref. geçirmişim diye, yandığında nasıl hayret etmesin? <gülüyor> temaşa halinde. halinde. Kendi saltanatını <gülüyor> temaşa <gülüyor> halinde. İşte hayretten sonra heyhat ve birlik makamı derler. Çok kimse bu makamda halini kaybeder ve ayağa kayar. İşte daha evvelce de bahsettiğimiz halin bu daha azimi daha büyük, yani daha yani, ileride, ileride oluşan, olan ha, şey gibi, halinin daha, daha üstünde, üstünde olan ve mi? ama düşmesi de daha çok Allah e, Allah zor olan bir şey. <gülüyor> Salik bu makamda kalır, ileriye geçmeye çalışmazsa kemale eremez, irşad edemez, hakta kalır, halka dönemez. Şimdi bu ayağı kayar dediği meseleyle bunun ilgisi yok yalnız ayağa kayan kayar o başka. Salik bu makamda kalır, ileriye geçmeye çalışmazsa. Bu makama gelir, burada yaşar. Ama daha ileriye yani üçüncü sefere geçmezse, çıkmazsa. Ha kayma yok. Şimdi birinci cümlede ayağa kayarsa diyor. O ayağa <gülüyor> Ben burada kalmak istiyorum. İşaret eli olmak istemiyor demiş. Denir dememek. İşte o vakandaki hoşluğu, letafeti evet. yaşıyor. yaşıyor. Onun dışına Aynen. çıkması mümkün olmuyor zaten. Bu fena filan. İşte Şef, şef, şef Hazretlerinin sualinin vücutlandığı tamam. nokta. Hangi su? Hangisi daha büyük? Evet. Iyi. Evet. Evet. Oğlum. Eremez, kemale eremez, yani kemale ermiştir ama ondan, Kemali, sonraki, kemale, kemale, ondan sonraki kemale eremez, Mükemmellik. irşad edemez, Mükemmellik. hakta kalır, halka dönemez. Aslında burada artık irşad eder, edemez, kemale erer, eremez hükmü izafeten kullanılır. Yani bir şeyi ifade etmek için kullanılır. Artık onun için orada tekrar geriye döner, dönemez hükmü geçerli olmaz. Bunun için ki çünkü orada geçecek kalacak kimse yoktur artık. Şahsiyet kalmaz. Şahsiyet yoktur ki geçmesi kalması olsun. Ancak hak dilerse kendi kendine dilerse ne ince nokta. O geçer geçemez değil. Çünkü o bitti zaten orada. Bitti. Geçen geçmeyen bir şey yok. Hak dilerse kendini o makamda o seyir halinde bırakır. Dilerse tekrar o beden ile birlikte bedenleşmiş olarak ile birlikte tekrar aşağıya döner. Bu seferne başlar. Farka gelir. Onu sonra anlatacağım. Şimdi biz baştaki şeye dönelim de onun biraz haline bakalım. Çok kimse bu makamda halini kaybeder ve aşağı kayar. Salik bu makamdan geriye geçmeye çalışması falan. Hayret heyhat birlik makamıdır dedi. Şimdi burada öyle bir yaşantı meydana geliyor ki hakta ve hakla yaşanma halinde öyle bir yaşantı meydana geliyor ki bu yaşantıyı beşer aklıyla bir varlığın idrak etmesi muhal mümkün değil yani. O yaşanan yaşanan yaşantının nasıl bir yaşantı olduğunu idrak etmesi, anlaması muhal, mümkün değil. Bu halin zahirde aldığı isim ise zındıklık. <gülüyor> evet. Ne <Çemberin bir>, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi zındıklık. Yine demin de dediğimiz gibi, ha, mesele hakkında iki ifadeni. Evet, bir evet. avam yönünde kullanılan evet, evet. kısmı, evet, evet. kısmı evet. meczuptaki gibi, evet. bir tamam. avam evet. yönünde tamam. kullanılan kısmı, evet. bir de hakikat yönünde kullanılan kısmı tamam. var. Tamam. Zındıklendiği zaman biz, mürted din dışına çıkmış, evet. dinle hiç ilgisi yok, dine küfreden, evet. bir sürü Değil. katılıkları yapan. Evet. Zahire evet. göre öyledir. Evet. Ama gerçek batında, zındıklık hükmünün ifadesi, ben dilediğimi yaparım demektir. Muhteli Arabi Hazreti'si söyledikleri şey Allah değil mi Allah. Allah. Ben dilediğimi yaparım. <gülüyor> La yes'eli ve ma'efal. yaptığında mesul değildir. Diyor. İşte bu halin gerçek yaşandığı mahal <gülüyor> zındikatün, zındıktır. Yani ben melamet hırkasıydı kendim giydim. <gülüyor> Şimdi aldım. oraya geliyoruz işte. <gülüyor> Bunların aldığı isim zındıktır. Ve de kemal ehlinin mutlak bu hali yaşaması lazımdır. Yaşaması lazım. Tam kemal ehli olabilmesi için bu hali yaşaması lazımdır. Bu hali yaşayamıyorsa kendi varlığı vardır. İyilik, kötülük, Etraf, taraf düşüncesi vardır. Etraf, var onlar, kardiyyat. Onlar da daha başka işler. Onlar da daha başka işler. Şimdi biz oraya çıkmıyoruz, zındıklıkla <gülüyor> uğraşıyoruz biz de, ufak işlerle <gülüyor> uğraşıyoruz. <gülüyor> onlar bunların oluşmasından sonra evet. olan işler. Öyle bir onlar kendimiz, da olur inşallah. Evet abi, abi şu zındık, bu ortadan kaldıralım. kaldıralım. Yani deşeri zındıklığı ortadan kaldıralım. <gülüyor> Şimdi bu mahal bazen kendini gizlemek için bazen de gerçeği ortaya koymak için her türlü fiili meydana getirir. Bazen kendini gizlemek için yapar. Tanıtmaz kendini Öyle. çünkü. Dışarıdan bakan, bırak şu gafil tamam, adamı, bunun neyle ilgisi var, hadi bırak şunu elde edelim falan. Dedirtmek için, kendini gizlemek için, tamam. perdelemek için o hali ortaya koyar, birinci şekli. İkinci şekli ise, kendindeki bütün güçleri, oluşumları ortaya koymak için bize ters gelen oluşumları da ortaya koyar. Zaman gelir hırsızlık yapar. Zaman gelir içki içer eğer şunu yapar, bunu yapmaz diye bir kamil insan için ortaya kayıt konursa, o zaten kemal ehli olmaz. Hani ne dedi baştan daha? Arif kendini bilmesi, kendini bilen bir arif bütün kayıtlardan azadedir, sıyrılır. Eğer kayıtlıysa zaten kayıtlıdır, ona bir şey denmez. İşte, onun orada içki fiili, bize göre içkidir, haramdır. Fakat kendine göre Hiçbir şey değildir. Ne haram ismini alır, ne halal, helal ismini alır. Haram ve halel, helal, iki varlık arasında oluşan, iki karşılıklı varlığın idraki neticesinde oluşan meseledir. Böyle kayıtlanma. Kayıtlanma neticesindedir. Yani her mahal, kendi yaptığını doğru görmek suretiyle karşısındakine kusur bulması yoluyla iyi veya kötü tebrik ortaya çıkar. Ama karşıda bir mahal yoksa, kendi her yaptığı işi kendi kendine yapıyorsa... O dilediğini yapar. Ve mesul de olmaz. Her şey Dışarıdan her ne kadar bu bir suç gibi görünüyor ise de, perdeliler arasında suç gibi görünüyor ise de, gerçekte bu suç değildir, yaşamın ta kendisidir. Diler içki fiilini ortaya koyar, diler gider başka yerde namaz fiilini ortaya koyar, diler gider başka yerde kilisede ibadet eder. Şey, yapar. İlahi yerler, yediğine başlamış, gitmiş şey ecelin huzurunda Allah'a biz vicdan vazgeçti Tamam, yapar, yapar şey, yapan. ve de gerçektir evet. yaptır. Evet. Niye da dönmez. Ama biz dışarıdan bakarız, aa ah, falana secde etti deriz. ki gerçekte ettiği secde kendinedir. Karşısında kim olursa olsun, secdeyi kendine yapmaktadır. İşte esas secde de bu zaten. Karşıdaki varlığın, kendi varlığın olduğunu yani, kendinin olduğunu idrak ettiğinde, Beşiriyetin tamamen müflis iflas etmiş durumda duruma geldiğini idrak etmen, anlaman secdedir. İstersen fiziksel secdeyi yapma. Akıl boyutunda kendi yokluğunu, kendi gerçeğine gidiliyor, kendi gerçek varlığına. Artık sıfattan deyin, efalden, esma'ya değil, kendinden gidelim. kendine, yani kendi gerçek varlığını hangi boyutta idrak ederse etsin, asliyetine, asliyetine gitmesi. gitmesi, secde etmesi hükmünde olur. İşte eskiler bu durumda olana, bu durumdaki yaşantı içerisinde olana, melamet halinde olan kimseler demişler. O şarkıda da şey ilahide de var evet. ya. Ya, çıkarım Bence, gökyüzüne, yüzüne, yani, evet. seyrederim alemi. Ya inerim gök yer seyreder alem beni diyor. Orada aslında bu orası ile ilgili çok büyük ifadeler var, geniş ifadeler var. Sofular haram derler, bu aşkın şarabını. Ben doldurur, ben içerim. Günah benim, yani günah varsa eğer, o yerde günah varsa, benim diyor kime ne? Oradan konuşan nesimi değil ki. En üst makam mı? Nesim'i ismini, kendine Nesim'i ismini vermiş. Hı. Evet Nesim'i indirmiş. Çok öyle. Hakkın kendisi. Elbisesi yok. çok. Ha, bir çok elbisesi var. Hayır, birçok elbisesi var. Gardırobu dolu. Evet. <gülüyor> Eskiyene atıyor eviç bakmıyor da. Tamir de etmiyor. Arada can istersen ama. Böylece melami neşesine. Ha, şimdi melamilikle evet. melamet ayrı şey. Ayrı şey. Melami tarikatıyla bu melamet halinin evet. ayrı tamamen ayrı. Ama bundan esinlenerek evet. melamet tarikatını kurmuşlar. Evet. Aslında bugün e, Melami tarikatında bunların lafı vardır sadece. Evet. Sadece vardır. Yani. Melami tarikatın Melami'le bir Melami tarikatı var. Tarikatı tarikatı tarikatı var. var. Meslek ha diyorlar yani. Meslek yani. diyorlar. Meslek evet, meşlek diyorlar. Meşlek Öyle diyorlar. Her tarikatın en üstüne şey diyorlar İşte bunları da ilim da. yolu biliyorlar. Ben onların bazılarıyla görüştüm. Yani genelde her şey her sonu, melamet her Ha melamete varır dediği bu. Melami tarikatına varır değil yani. Ha o ha oldu. oldu. Ha her başlamıştık ya. Gösterilecek melamete. Elamet yani. Haline. Melamet haline yani bütün tarikatların neticesi budur. Gerçekten budur. Başka yol yok. Ama bir melamet tarikatı var diyorlar. Melami. Melami Melamet. var. Bütün tarikatların en son ayrıca melami tarikatı var. Melami tarikatı var. Melami tarikatı var. Bu melamet. Evet. Melameti söylüyor. Melami tarikatı yok ki. Hep bu melamilerde bir harika seyredenir evet, halinde, yaşantı halinde olursa, hani bak o zaman, <gülüyor> yani, hem şeyin hali değilmiş, hem bilgi hem de yaşantı olumlulmaz. Yani, bunu tebrik etmeyin Çok <gülüyor> mükemmel Mesela belanın bir şey için de müteyakkul Hani, uyanız bilgiyle mi? Hani, bir bakarsın, her türlü mehiyat yapar, ben melâniyum ver. Yani, o bilgiyle şey, ki melâmeti değil de ehli namus, ehli ahlâf bir şey etmesin. İşte, evet. Bu melametliğin de ha? bir hali, bir makamı var. Evet. Melâmet hâli gelen giden bir hâldir. Zaman zaman o hale girer, orada tutunamaz değiştirir halini. Yine eski hali üzere gelir. Tam melamet haline yürünemez. Ama bu böyle oluşulanacak. Böyle oluştuktan sonra artık orada oturur hale geldikten sonra işte ona melamet makamı diyorlar. Melamet makamına oturduğu zaman artık orada hakkın varlığı vardır. Hak dilediğini yapar. İşte dilerse bu şekilde hayatını sürdürür. Bunlar Sorumsuz kimselerdir. Kimseye e, hesap vermez. Evet.